Bilhassa ufak yaşlı yani kreş yaşındaki çocuklarda hafıza kuvveti fazladır. Yani anne bir lisan kullansa, baba bir lisan kullansa, toplum bir lisan kullansa bu üç lisan diksiyonuyla kavrar. Hatta o yaşlarda hafız olanlar unutmaz bir daha. Yani o, o yerleşir. Bu 20 yaşına girdiği zaman 5'te 1'e düşer bu hafızanın gücü. İmam Malik Hazretleri babam bana bir hadis ezberli, bir hediye verirdi. Bir hediye verirdi. Öyle bir hale geldim ki ezberlemekten, hadis-i gelen ruhaniyetten lezzet almaya başladım. Babam hediye vermese de hadis ezberliyordum. Buyuruyor. Demek ki anne babaların durumu çok mühim. Üsame radıyallahu anh baba, annem beni bir azarladı, bir haşladı. Anne niye beni azarlıyorsun? Ben ne yaptım ki? Bu kadar bana kaşlarını çattın diye sordum. Annem dedi: "Oğlum birkaç gündür seni namaza gitmediğini görüyorum." dedi. Ben de anne merak etme. Şimdi akşam namazına giderim. Allah Resulü'nün arkasında namaz kalarım. Senin ve benim için Cenab-ı Hak'tan mağfiretimizi dilemek için bir ricada bulunurum." dedi. Bu nasıl bir terbiye? Bir muhabbeti, bir takva ile terbiye. Misaller çok. Velhasıl yavrular aile yuvasının meyvesidir, ilahi emanetlerdir. Toplumlarda daima ihtişamlı devirler vardır, zor devirler vardır. Toplumun yapısına göre yetiş yetiştirilen insanlarda bazen çok meşakkatler olur. Bugün de aynı şekilde... Televizyon, sokaklar, internet bunları menfi durumları maalesef e, çocuklarımızın ruhlarını biraz zehir ser serpmekte. Onun için anne babaların gayreti bilhassa bu zamanda e, daha da artması lazım. Tabi bu zamanda olan şey Cenab-ı Hakk garden hasane buyuruyor, güzel bir borç istiyor. Efendim böyle hepiniz çobansınız, hepiniz güttüklerinden sorumlusunuz erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evinin ve çocuklarının çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. İyi bir çoban sürüde geri kalan hasta ve zayıf koyunu kuzu kucağını alarak süre yetiştirir. Onu orada kurtlara bırakmaz. Sokaklara bırakmaz. Sokakların insafını terk etmez. Bugünkü çobanlık ise koyun sürülüğünden ziyade bir keçi sürülüğünü keçi sürüyü idare etmeye döndü Tabii keçiyi idare etmek daha zordur ağaçları tırmanır uçurum kenarlardan gezer muhafaza daha zordur velhasıl bugünkü gayretler inşallah indallah anne babaların gayretleri inşallah çok mühimdir gazali hazret ihyasında var anne baba gelir yapmadığı ibadetlerle karşılaşır ecirler görür işlemedi. Ya Rabbi bunlar nereden geldi der? Ona dedi ki seni yetiştirdiğin evlatlardan geldi. Tabii bunun tersi de mevzu bahis. Eğer ihmal etmişse, kaldırımları insafına bırakılmışsa, o zaman da bir seyi cariye olarak gelecek. Ömer, bir sünnet mirasimdeyiz. Bu bu biyolojik bir kimlik. Fakat esas olan bu biyolojik kimliğin Yanında ruhani kimlik terbiye. İşte Cenab-ı Hak aile namazı emret, kendini ona sabırla devam et buyuruyor. Yavru ufak yaşta namaza alıştırma, sadaka vermeye alıştırma, merhamet talimi yaptırma. Yine Cenab-ı Hak, inanla, kendinizi ve aileniz yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun buyuruluyor. <gülüyor> Efendimiz buyuruyor, çocuklarınızı ikramda bulunun ve terbiyelerini güzel ifade edin. Yani bir muhabbetle, muhabbet vasıtasıyla terbiyenizi güzel ifade Yine Efendimiz'in buyurması, bir baba evladını güzel edepten daha eftal, daha faziyetli bir şey hediye etmez. Ki toplum içinde ve Allah nazını kıymet kazanır. Efendimiz sadakayı cari eden, onun üzerinde bir ehem ve durulması üzerinde bahsediyor, hadisinin devamında. Şu kıssa da mühim. Bir adam Abdullah İbn Mübarek'e gelerek onun çocuğunun isyanından şikayet etti. Ya çok dikkat edeceğimiz, belki dikkat etmediğimiz bir takım zaaflarımız. Çocuğunun is isyanından şikayet etti. <Gülüyor> Abdullah bin Mübarek gelen kişiye sordu. Çocuğuna da hiç bir dua ettim mi? Bilası bu hanımlar da çok tutur evladını beddua etti mi? Adam evet cevabını verdi. Bunun için Abdullah İbni mübarek çocuğun bozulmasına sen sebep olmuşsun. Bu da neyi gösteriyor? Evlatlarımızın yetiştirmesindeki itina göstermemiz. Yine Efendimiz buyuruyor, kız çocuklarına erkek çocuklarına daha çok itina edilmesi. Çünkü aile yuvası onlarla devam edecek. Efendim en mühimi Arkamızda bir <gülüyor> cemaat bırakmak, bir nesil bırakmak. Ayşe Validemiz buyuruyor, Efendimiz'i ben o kadar sevinçli ve tebessüm ederek görmedim buyuruyor. Son namazına çıktı, hastaydı, takatı yoktu. Kollar arasında son namazı çıktı. Ebbekir Efendimiz'i mihraba geçirdi. Namaz bitti, döndü arkasına baktı, o kadar güzel tebessüm etti ki arkada bir yetişme sahabi nesli gördü. Cenab-ı Hak bize okunan ayetlerde ahiret manzaralarını bildiriyor ve ahiret manzaralarından bize Cenab-ı Hak oradaki insanların durumunu bildiriyor. O kısa birkaç ayetten bahsedelim. Velhasıl hülasa olarak ömrün hayırlısı Cenab-ı Hakk'ın emrinde geçen geceler ve gündüzlerdir. Cihanda ölüm bir pusu halinde hepimizi bekliyor bir, me bir meçhul bir zamanda Ezra ile randevumuz var. Hak kutbunu gösterin ise kelime-i tevhid, kelime-i Dünya hayatı ebedi ve sonsuz ahiret hayatı için bir geçit, bir merhale ve bir dershane hükmündedir. Bu dershane, laboratuvar malzemeleri de Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği nimetlerdir. Hepimiz imtihan dünyası olan bu cihan mektebinin talebeleriyiz. Tahsilimiz ecelin gelmesiyle bitecek de toprağın sinesine gömüleceğiz ve sonra da ayet-i buyurulan buyrulan Yevmül Hulut bir ebediyet günü başlayacak, ebedi bir hayat başlayacak. Bir anne babanın kucağında dünyaya geldik, tanımıyorduk hiçbir şeyi. Eşyayı tanıdık, ansızın da ölüm geçinden geçeceğiz. Doğalarımız da, doğalarımız gibi amellerimiz de kabule muhtaç. Kul devamlı Cenab-ı bir iltica, bir tazavru halinde bulunacak. Ve Cenab-ı Hakk'ın bu dünyada verdiği nimetler üstünde hesaba çekileceğiz. Rabbimiz, ''Sümmele tüs ölü ne yevmi o gün, o kıyamet günü dünyada yararlandığınız nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz.'' buyuruyor. Cenab-ı Hak insanı üstün varlık olarak yarattı. Biz bedi, beni adem mükerrem kıldık buyuruyor. Bu mükerremlik onun ruhani yapısında kul ruhaniyetini inkişaf edecek, takva sahibi olacak. Cenab-ı dostu temin edecek. Cenab-ı Hak lütuflarını bildiriyor. Câsiye suresinde o göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katından bir lütuf olmak üzere amade kıldı. Elbette bunu düşünen bir toplumda ibretler vardır. Her şey insan için yaratıldı. Şu cihanda ne varsa abes yok. Ne insan abes yaratıldı boş yere, ne de boş yere yatırılan en mikrodan makroya kadar, en bir en hücreden büyük cisim varlıklara kadar hepsi bir hikmet sergisi. İlahi azametin mührü var, ilahi tecelliler, ilahi nakışlar ve ilahi azametin vitrini şeklinde. Yani kalp öyle bir hale gelecek ki neye baksa azamet-i ilahi görecek. Bunu bu göz görmez. Bunu kalp görür. Göz de kalbe bir gözlük mesabesindedir.